Evet. Bir telefonla devam edeceğiz. <gülüyor> Özür dilerim. Buyurun. Alo. Alo. Perihan Hanım hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Ee, Buyurun. Size soracağım soru şu şekilde. Taksit olayıyla ilgili soracağım. Taksitle alışverişlerimiz oluyor. Hı hı. <gülüyor> Özür dilerim. Mesela diyelim ki 1 milyara aldığımız şey peşin e, taksitten olduğu zaman 1500 500 bu faize giriyor mu? Hı hı. Başka sorunuz <gülüyor> var mı? Evet diğer sorum da bankadan maaştan aylık bankaya yatırıldığı zaman bankamatikte bekletiyoruz. Yani 15-20 gün bankamatikte kalıyor. Onu soracağım caiz mi değilim. Bir de sabah namazı, şey, gete namazına, teşküt namazına kalktığımız zaman bana göre konuşuyorum ben 5'e 20 kala sabah ezanı okunuyor biz 3.30'da gece namazına kalkıyoruz bazı çevredeki arkadaşlar şunu söylüyor gece namazını kıldıktan sonra tekrar uyumanız gerekiyor ve sabah namazına tekrar kalkmanız gerekiyor hmm. o şekilde caizmiş fakat biz zaten onu kıldıktan sonra sabah namazına kadar tesbihat çekiyoruz bu daha iyi evet. değil mi o hocamıza onu soracaktım ne verdiğiniz evet, cevaplardan dolayı şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun efendim, hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam, taksitle alışveriş. Evet, bir buzdolabı satın alacaksınız. Üzerinde iki tane fiyat yazıyor. Peşin 1500 vadeli, iyi 12 ay vadeli diyelim 1800 ve 2000 TL. Hı hı. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Paranız varsa peşin alın. Yok hocam ben peşin almaya kadir değilim. Taksitli almak istiyorum, 12 ay vadeyle ödeyeceğim ancak bu, buna gücüm yetiyor diyorsanız tercihiniz taksitli 12 ay vadeli 2000 TL'ye o malı satın alabilirsiniz. Yani bir malın peşin fiyatının 1500, vadeli fiyatının daha fazla olması yapılan işlemi faiz kılmaz. Hmm. Yani bir e, sat alışverişte iki fiyat meselesi bu değil. Yani burada siz iki tane yazılı fiyatın birini der tercih ediyorsunuz. Peşin alırsanız bu kadar, vadeli alırsanız bu kadar deniyor. Siz vadeliyi tercih ediyorsunuz. O vadeli alımda aylık ödemelerinizi vaktinde yapar faize düşmezseniz herhangi bir dinin sakıncı olmaz. Evet peki hocam sakıncalı olan hangisi? Hani çift fiyat dediniz ya. Yani o fiyatın net olarak ortaya çıkmaması gibi hmm. böyle e, niza yol açacak. Mesela bir dostunuzla alışveriş yapıyorsunuz bir şey satın aldınız şu bardak aldınız ne kadar bu valla sen git hele anlaşırız e, böyle olmayacak hmm. geldiniz bu bardak normalde size göre 5 liraydı değil mi tahmininiz evet. e, 30 lira ver yeter dedi ne olur? Hmm, anlaşmazlık çıkar. Yani burada fiyat belli değil. Ha Buna benzer nizaha yol açacak, net bilgi içermiyorsa o alışveriş fasittir. Fasit olan alışverişi de ulema faiz kabul etmiştir. Hmm. Fasit olmayacak yani fiyat net belli olacak. Hele git anlaşırız, O hayır o gün söyleyin kardeşim bunun fiyatı 30 lira deseniz yeri bırakacak. Yani ne evet. alsın bunu 30 liraya ee, dışarıda buçuk lira 5 lira ee, yani bu dostluğunuza da zarar verebilir. O noktada e, fiyatı bilmeniz lazım hele git ben ayarlarım. Ya ne, neyi ayarlıyorsun yani ne yapacağını bilemiyoruz ki. O noktada fiyatın belirsiz olması buna benzer davranışlardır. Evet. Yoksa öbüründe ne var 1500 lira 2000 lira siz 2000'i tercih ediyorsunuz. Evet.